Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diyar TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamdedilmeye layık olan alemden Rabbidir. Salatu selam Allah'ın Nebisinin, Resulun üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim öncelikle hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? İyisiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Efendim Songül Portakal selam demiş hocam. Kabe'de imamla namaz kılarken nasıl niyet edilir? Devamla cemaatle namaz kılarken nelere dikkat etmeliyiz? Bu sorun Mescid-i Haram'da kılmayacak <gülüyor> namaz için teşekkür ederim demiş. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evliyen ve'l ahirin ve ila cem'i el enbiya'i vel mursalin ve ila cem'i veliyai ve'l hamdülillahi rabbil alamin Cemaatle namaz kılarken neye dikkat etmemiz lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bir de mescidi Haram'da namaz kılarken yani Kabe'de namaz kılarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Namaz müminin miracidir. Allah'ın huzurunda durmasidir. Kabe'de, meşidi haramda kılınan namaz ile başka bir yerde kılınan namazın arasında herhangi bir fark yoktur. Oradaki şartlar neyse başka bir yerde kıldığımız namazın şartları aynıdır. Dikkat edilmesi gereken hususlar aynıdır. Cemaatle namaz kılarken mutlaka imama uyuyoruz, imama tabi oluyoruz. Allah orada bize bir şey öğretiyor. İmama tabi olmayı. Allah'ın huzuruna çıkarken, miraca çıkarken bir imamla beraber çıkmamız gerektiğini bize öğretmiş olur. Bir de onun dışında namaz kıldığımızda aynı şekilde Allah'ın huzurunda durmayı bize öğretiyor. Ama mutlaka bir cemaat halinde olmak gerekir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kim hak olan cemaatten kıl kadar ayrılırsa cahiliye ölümüyle ölür. Yani müşrik olarak ölür. Çünkü İslam'ı yaşarken, hayatı yaşarken Kul olmaya, Allah'a avd olmaya çalışırken bir özel olarak, şahıs olarak, birey olarak yap, yapmamız gereken ibadetler vardır. Kulluk vardır. Bir de cemaat harında yapmamız gerekenler vardır. Cemaat harında yapmamız gerekenler Resulullah Efendimiz sahabesiyle beraber nasıl Allah'ın vahyini taşımışsa, nasıl İnsanlara, insanlığa rahmet olmuşsa, alemlere rahmet olmuşsa, hidayet olmuş, iman olmuş, aşk olmuş, muhabbet olmuşsa cemaat halinde yapılması gereken budur. Bir cemaatin bunların hepsini birden yapması mümkün olmayabilir. Ama cemaatin mutlaka Hak üzere olması gerekir. Hakka, Hakkın rızasına, cemaline, yakınlığına, dostluğuna talip olması gerekir hizmet ederken herhangi bir şekilde bir ihtiyacı karşılamaya çalışıp hizmet ederken mutlaka gözetilmesi gereken hakkın rızasıdır cemaat halinde olmak cemaat halinde Allah'a koşmalı, Allah'a firar etmeli, hep beraber Allah'ın ipine sarılmalı, bununla beraber gelişliği yerlecek kadar olan cennete beraber koşmaları gerekir Sadece gözetilmesi gereken tek bir şey vardır. O da Allah'ın rızası ebedi hayatımızdır. Böyle olmazsa o hak cemaat olmaz. Eğer dünyevi bir takım hesapları varsa, dünyaya hakim olmak, mevki makam sahibi olmak, dünyevi işlerimiz, ticaretimiz yürüsün, kazancımız bol olsun diye eğer bir hesapla cemaatin içindeysek zaten niyet Doğru olmadığı için, Allah'ın rızası olmadığı için orada yapılan hayırlı işler bile o her ne olursa olsun Allah onu kabul etmez. Allah kendisi için yapılmayan hiçbir işi kabul etmez. İbadet de buna dahildir, namaz da buna dahildir. Evet dikkat edilmesi gereken husus Allah'ın önce orada bize öğretmek istediğidir. Anlamamızı istediğidir. Önce cemaat halinde olmayı bilmek lazım, öğrenmek lazım, bunu anlamak lazım. Allah'ın huzuruna, miraca çıkarken beraber gelin dedi. Tek başına kılınan namazla cemaat halinde kılınan, kılınan namaz arasında fark vardır. Evet, Fark budur. Bununla beraber oradaki kazanılan nimet çok daha farklıdır. Bunu böyle anlamak gerekir. Burada bir fark gözetmek doğru değildir. Elbette ki bir de mekan farkı vardır orada. Bütün peygamberlerin bulunduğu evet, mekandır. Allah'ın Beytullah evim dediği mekandır. Orada evet, cemaat halinde namaz kılarken de, tek başımıza kılarken de aynı şekilde o gönül harını e, yakalamak gerekir. Peygamberlerle, peygamberlerin bulunduğu yerde olduğumuzu aynı zamanda Allah'ın evinde, Allah'ın Beytullah evin dediği yerde olduğumuzu, ona misafir olduğumuzu bilerek bunu tefekkür edip, bunu tanarak Allah'ın huzurunda durmamız gerekir. Oradaki hal elbette ki çok farklıdır. Namaz da farklıdır. Sadece cemaat halinde olan değil, bütün ibadetler farklıdır. Çünkü orada bir de Allah'a misafir olmuş. Allah'ın özel olarak ikramına nail oluyorsun. Bir de şöyle anlamak gerekir. Oradaki bütün insanlar, evet, genel olarak bu böyledir. Hepsi, Rabbinin davetine icabet etmiş, tevbe etmeye gelmişler, istiğfar etmeye gelmişler. Kimi tevbe istiğfar halinde, kimi tesbih halinde, kimi hamd halinde, kimi tevhid halindedir. Kimi tefekkür halındadır. Ama hepsi Allah ile beraberdir. Bununla beraber her bir gönüle Allah'ın rahmeti tecelli ediyor. Evet, böyle binlerce insan bir anda Allah'a döndüğünde Allah'ın rahmeti, sevgisi, o muhabbeti her bir kur için ayrı ayrı inince hepsini birden kapsar. Rahmet inmiş olur. Rahmet deryası dalgalanmış olur. Oradakiler için. Zaten bunu tatmamak mümkün değildir. Oradakiler mutlaka bunu tadıyor. Allah kurundan gönlünü istiyor. Allah sizin suretinize, siretinize bakmaz. Sizin evet, gönlünüze bakar buyurdu. Bu durumda gönül Allah için olunca o Rabbinden özel olarak ikrama, rahmete, o sevgiye, muhabbete e, mazhar olur. O tecelliye mazhar olur ki o farklı bir haldır. Dolayısıyla o cemaat halinde hepsi hep beraber o hali yaşarlar. Farklı farklı memleketlerden gelmiş mümin kardeşlerimiz vardır. Onlarla beraber Allah'ın huzurunda dururken o birliği, o beraberliği, o kardeşliği bir de tartmak vardır. Yani ne yana dönerse dönsün evet, Allah'ın ayet kerimede buyurduğu gibi cenneti anlatırken yığınla nimet dedi. Ne yana dönerse dön, yığınla nimet. Aynı şekilde Beytullah'ta da bu böyledir. Kul ne yana dönerse dönsün, sadece bir nimetle, bir güzellikle karşılaşır. Bunu görmelidir. Bunu anlamalidir. Bunun için şükür ve hamd etmelidir. Evet. Birlik ve beraberlik, kardeşlik, bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak. Allah'ın bizden istediği budur, sevdiği budur. Eğer biri Rabbini seviyor, Rabbini sevdiğini iddia ediyorsa, bu durumda Allah neyi seviyorsa onun onu sevmesi gerekir. Allah bir ve beraber olmamızı istiyor, cemaat halinde olmamızı istiyor, kardeş olmamızı istiyor, birbirimize ensar olmamızı istiyor. Bize de düşen birbirimize karşı böyle olmaktır. Bir ve beraber olmaktır. Onun için söylüyoruz, kim birlikten yanaysa, beraberlikten, kardeşlikten yanaysa, bu durumda o Allah'tan yana durmuştur. Hak'tan yana durmuştur. Kim tefrikadan yanaysa, kim ırkçılık yapıyorsa, mezhepçilik yapıyorsa, yani ayrım yapıyorsa, ben diyorsa, biz diyorsa, onlar diyorsa bu durumda birliği, beraberliği, tevhidi sağlayamamış, tevhitte duramamış, tefrika yapmıştır. Bu fitneye sebep olur. Fitne, ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi, fitne adam öldürmekten daha beterdir. Kim fitnede duruyorsa, fitne çıkarıyorsa, birliği, beraberliği, kardeşliği bozuyorsa... Bilelim ki o iblisten yana durmuştur, şeytandan yana durmuştur. İsmine ne denirse densin, onu ne adına yaparsa yapsın bu böyledir. Onun için müminlerin bir ve beraber olması gerekir, kardeş olması gerekir, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, tevhide davet etmesi gerekir. Bu arada birileri yanlış yapabilir. Evet, onu da içeriye almak lazım. Onları da dışarıda bırakmamak lazım. Onlara da birliği, beraberliği, kardeşliği, o sevgiyi, muhabbeti göstermemiz lazım ki onlar da evet, kardeşliği tatsın, üzerimizden tatsın. Yani imanımızı, davetimizi halimizle yapmamız gerekir. İnşallah böyle yapacağız. Söyledim. Tefrika nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, sebep olarak da ne gösterilirse gösterilsin, o farkı etmiyor. O İblisle beraber olmuştur, şeytanla beraber olmuştur. Onları destekleyenler şeytani desteklenmiştir. Haktan yana duramadı demektir. Allah'ın Resulünden yana duramadı demektir. Mümin olarak bir tavır sergileyemedi, ortaya koyamadı demektir. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin, mümince bir tavır gösteren kullarından eylesin inşallah. Amin. Efendim Rıdvan Sağlam. Selamun Aleyküm, Aleyküm Efendim. Aleyküm Selam. Pirimin ellerinden öpüyorum. Ziyaretine gelmek, tövbe almak istiyorum. Bize dua istiyorum. Duası bizim için çok önemli. Evet. Allah buluşturmayı nasip eder inşallah. Evet. Beraber olmayı nasip eder inşallah. Bununla beraber böyle beraberliği öne almak doğru değildir. Söyledim. Gaye Allah yolunda yürümektir. Gaye ustat yolunda yolculuk yapmaktır. Yolculuğa başlarken aşka yolculuk yapmaya çalışmaktır. Aşkı muhabbeti kazanmak için Allah'ın sevdiği şeyleri yapmaya çalışmaktır. Bu yönde evet çabamızı gayretimizi sarf ederken aşkı kazanıp aşka yolculuk yapmaktır. Mesela beraber olmakta değildir. Mesela gerekeni yapmaktır. Mesele bir de gönül meselesidir ki o da sevmektir. Seven yakındır. Dünyanın öbür ucunda da olsa yakındır. Ne kadar seviyorsa yakınlığı sevgisine göredir. Ama sevemediyse en yakında olsa o yakın değil uzaktır. Çünkü Allah için sevmek insanı beraber eder. Aynı şekilde Allah'ı sevmek de Böyledir. İnsanı Allah'a yakın eder. Kulun Allah'a yakınlığı sevgisiyle, imanıyla ölçülür yani. Yoksa iki şeyin birbirine yakınlığı gibi değildir. Allah'ı ne kadar seviyorsan o kadar Allah'a yakınsın. Evet. Allah bizi beraber eder inşallah. Allah yolunda yürüme, yürümemiz için bize yardım eder inşallah. Evet. Efendim Sevim Dinçel. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm Allah razı olsun hocam. Bizleri çok sevdiğini söyledin. Hocam biz de sizi çok seviyoruz. Tamam hocam buradan ta oraya kadar yolların tamamı aralıksız. Seninle, senin sevginle dolu, gönüller dolu. Şurası elin değdiği yer mi? Şu duvar sesini işittim der mi? Bastığın zemine aldım der mi? Oyalanmış ''Geçmiş zamanlar beni, ben prime verdim, verdim gönül, el ne derse desin bana, ben olmuşum ona aşk ile kul, bahçesinde gül olayım, o da bana, yeter. Hepinizden Allah razı olsun, selam olsun, hepinizi seviyoruz, sizleri Allah'a emanet ediyoruz.'' Amin. Demiş Allah seyim kardeşimizden razı olsun. sevmek hayatın gayesidir zaten. Bunu mutlaka iyice anlamak gerekir. Eğer hayatın gayesini, Allah'ın üzerimizdeki muradını anlamazsak hayatı anlamamış oluruz. Dolayısıyla ebedi hayatı kazanmak da mümkün olmaz. İnsan olmayı, hazreti insan olmayı kazanmak da mümkün olmaz. Hiç kimse için İnsan sevdiği kadarıyla sevgiye layık olur, Allah'ın sevgisine layık olur. Aynı şekilde rahmet ettiği, merhamet ettiği kadarıyla rahmete layık olur. İnsanı affettiği, mahfiret ettiği kadarıyla mahfirete layık olur. İkram ettiği kadarıyla ikrama layık olur. İnsana olduğu kadarıyla hayra layık olur. Dolayısıyla Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, Herkese yaptığının karşılığı vardır. Herkese çalışmasının karşılığı, sayının, koşmasının karşılığı vardır. Neye koşuyorsa karşılık olarak onu vuracak. Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır. Sonuç itibariyle kim ne yaparsa kendine yapar buyurdu. Kim hayır yaparsa, Hayrı kendinedir, şer işlerse de kendinedir. İnsan her halükarda hayırda durabilir. Aşkta, muhabbette durabilir. Rahmette durabilir. Afta, mahfilette, ikramda durabilir. Bu onun elindeki bir şey, onun tercihidir. Yani karşımızdaki hangi halde olursa olsun, biz Allah'ın sevdiği gibi yaparsak, emrettiği gibi yaparsak, Allah'ın yaptığı gibi yaparsak, yani yaptığı gibi yapmak, Allah'a halife olmak, Rabbini temsil etmek demektir yeryüzünde. Onun isimleriyle hareket edersek, bu durumda Allah'a yakın oluruz, Allah'a sevgili oluruz. Yaptığımızın karşılığında, Allah'ın isimlerinin tecellisini alır. evet. O bize yakınlığa, kurbiyete vesile olur. Allah'a dostluğa vesile olur. Ama böyle bir hesabımız olmazsa, bunu anlamazsak nefsimizin istediği gibi ya da birilerinin hesabını yapıp hareket eder, düşünür, konuşur yaparsak bu durumda Rabbimizi kaybederiz. Düşünmüştük, kimi düşünmüşsük, kimi dinlenmişsük, kimin hesabını yapmışsak o da bize Rab olmuş olur. Onu tercih etmişiz, sevgide onu tercih etmişiz. O'nun söylemesini tercih etmişiz. Ya da nefsimizin arzusunu, isteğini tercih etmişiz. Bu durumda, her ne olursa olsun, Allah'tan başka neyi tercih ettiysek, O da bize Rab olmuş oldu, Rabbimiz olmuş oldu. Rabbimizi kaybederiz. En fazla kimin hesabını yapmışsak, O'nun sevgisini, yakınlığını, rızasını kazanırız ki, O da sonuç itibariyle bizi terk eder, bize sadece elem olur, Keder olur, pişmanlık olur. Ona da düşmanlık yaparız. O Rab edendiğimize düşmanlık yaparız. Eğer insan yaratıldığını kabul ederse, kendisini yaratan Rabbini kabul ederse, mutlaka Rabbinin kendisi için sevdiğini sever, kendisi için takdir ettiğini kendisi için takdir eder, etmelidir. Bütün bunları söylerken, yani, Melek olalım demiyoruz. Yanlışa düşmeyelim, günah işlemeyelim demiyoruz. Beşer mutlaka düşer. Hata işler, yanlış yapar, günaha düşebilir. Önemli olan düşünce kalkmayı bilmektir. Rabbini rahman ve rahim olarak, gafur, gaffar olarak, tevvab olarak, afu olarak iman edip Rabbine dönmektir. Zaten, eğer yanlış yapmazsa bu isimler onun üzerinde tecelli etmez. Dolayısıyla Rabbini bu isimleriyle sevmemiş olur. Olacak bu. İstese de istemese de. Eğer Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben günde yüz sefer istiğfar ederim dediyse bu durumda hiç kimse istiğfar etmekten kurtulamaz. Bizim söylemeye anlatmaya çalıştığımız işin şirk tarafidir, küfür tarafidir, nifak tarafidir. Yani Allah'a şirk koşmayalım, münafıklık yapmayalım, hakikati örtüp kafirlik yapmayalım diyor. Allah'a iman edelim diyoruz. Kamil manada La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim diyoruz. Yoksa evet, beşer hata da yapar, da işler, düşer. Ama düştüğünde Rabbim Allah'tır deyip doğrulur. Rabbinden af diler, mağfiret diler, tövbe eder, istiğfar eder, yoluna devam eder. Evet. Efendim bizdenimiz. Hocam ben bundan iki ay önce öyle kötü bir yola düştüm ki bir kızla tanıştım. Ben onunla konuştuğum zaman alan huzuruna çıkıp bana nasip olsun diye teheccüd namazlarını kılar. Vakit namazlarına çok dikkatli, vakit namazlarını çok dikkatli kılar ve namazdan sonra çokça dua ederdim. Kızı istemeye gittim, ailesi vermedi, dünya başıma yıkıldı ve şu an teheccüd namazlarına kalkamıyorum. Vakit namazlarını kılıyorum çok şükür ama eskisi gibi eskisi gibi dua edemiyorum çünkü umudumu kesmişim ondan. Hocam beni de dualarınıza alın. Allah bu gönlünüz. <gülüyor> Daha önce mecazi aşkı anlatmaya çalışmıştık. Her şeyi bir ayet gibi okumak gerekir. Her şeyi bir ayet olarak okumak gerekir. Allah bir kula mecazi aşkı tattırdığında, yaşattığında evet, Allah'ın acaba buradaki muradı neydi deyip anlamaya çalışması gerekir ki o mecazi aşkta anlaması gereken şey Allah ona imanı öğretiyor, sevmeyi öğretiyor. Ben Allah'a iman ettim dediğinde onun mutlaka bir bilgisinin olması gerekir ki anlasın. İman etmiş mi, etmemiş mi bunu anlasın. Nasıl anlayacak bu mecazi aşk üzerinden? Birini sevdiğinde, bir kul başka bir kulü sevdiğinde onu düşünür, onu sever, onun hesabını yapar. O sevinsin, o mutlu olsun, o razı olsun diye çaba gayret sarf eder. Bununla beraber o beni temiz görsün, güzel görsün diye ne yapar? Kendini süsler. Bir iş yaparken acaba o bu işi sever mi? Bunu görünce beğenir mi? Der. Bu durumda ben Allah'a iman ettim dediğinde, eğer aynı hali yaşıyorsa bu doğrudur. Bunu yapıyorum. Acaba Rabbim, Rabbim bunu sever mi? Bunu böyle yaptım. Acaba Rabbim razı olur mu? Bunu şunu şöyle yapsam Rabbim beğenir mi? Buna beraber üstünü başını daha doğrusu gönlünü temizleyip Rabbim bunu gönlümde görmesin. Bu kötü hali, bu yanlışı, bu şeytanın verdiği vesveseyi gönlümde görmesin deyip onu temizler mi? Gönlünü ibadetle, zikirle, tefekkürle, tesbihle, hamdle, selavatla, temizler mi? Yapıyorsa doğrudur, seviyor, iman etti demektir. Yok, böyle bir derdi yoksa ben Allah'a iman etmişim demesi iman olmaz. Allah öyle bir imanı kabul etmez. O sevgiyi onun için ona tattırıyor, bilsin diye, anlasın diye. Öyle buyurmuştur çünkü ayet-i kerimede. Müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Çok şiddetli muhabbet aşk demektir. Eğer biri ben iman ettim dediğinde çok şiddetli bir muhabbetle Rabbini sevmiyor, aşık olmamış ve bu söylediklerimi yapmıyorsa onun sevgisini kazanmak için bu çabayı, gayreti sarf etmiyorsa evet, ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken onu zikretmiyorsa onun hesabını yapmıyorsa, onu düşünmüyorsa, evet, bu durumda nasıl iman etmiştir, kendine dönüp bakmalıdır. Kardeşimizin ne yapması gerekir? Böyle bir durumda, bütün kardeşlerimize tavsiyemizdir. Eğer birini seviyorsa, öyle basit şeylerden dolayı, ya da ailesi kabul etmedi diye vazgeçmeleri doğru değildir. Allah o sevgiyi gönüle vermişse, vardır bir muradi. Sonuna kadar, çabasını, gayretini sarf etmeli, duasını yapmalıdır. Kardeşimiz ne dedi? Daha önce tercih namazı kırıyordum, dua ediyorum. Diğer namazlarda da aynı şekilde, o aşkla muhabbetle dua ediyordum. Sevdiğimi bana verir diye, versin diye. Sonra tercih namazından vazgeçti. Elbette ki, öteki duası da eksildi. Neden? Rabbim bana istediğimi vermedi diye. Hatta bu arada farkında olmadan belki Rabbinden küsmüştür bile, darılmıştır. Neden duamı kabul etmedi diye. Ama kulun gönül halının öyle bir halde olması gerekir ki, kendisi için her şeyin önünde ve üzerinde olması gereken, kendisini yaratan Allah'tır, Rabbidir. Her neyi bizim için takdir edip verdiyse, duamızı kabul ettiyse bu durumda buna sevilmemiz gerekir, hamd edip şükretmemiz gerekir. Ama diyelim ki vermedi. İman etmiş olmamız gerekir ki eğer bir şeyi istediğimiz halde bize vermiyor, duamızı kabul etmiyorsa bizi ondan koruyor demektir. Bu onun rahmetidir. Buna hamd gerekir. Yani Rabbimizi bir daha övmemiz gerekir. Sen benim için en güzelini bilensin ya Rabbi. Sana hamd ediyorum. Buna asla itiraz etmem. Sen benim için hayırlı olanı benden daha iyi bilensin. Hem dünyam hem ahiretim için benim için hayırlı olanı bilensin ve bunu takdir edensin. Buna iman etmişim. Çünkü biliyorum ki sen beni seviyorsun. Nereden biliyorum? Onu sevdiğimden biliyorum, kendi gönlümden biliyorum, kendimden biliyorum. O beni sevmeseydi ben onu sevemezdim. Madem ki o beni sevip böyle muamelede bulunuyor, onun muamelesini de seviyorum. Bize ağır gelse de, zor gelse de, neyi verirse bizim için o hayır, neyi vermezse o da bizim için evet, gene hayırdır. Aynı hayırdır. Hiç değişen bir şey yok. Bazen imtihana tabi tutar. Önce vermez, ta son noktaya getirir, ondan sonra verir. Onun için peşinden koşmak gerekir dedim. Duaya devam etmek gerekir dedim. Bütün mesele, her şeyi, her olayı, her meseleyi yaratılmış her ne varsa Allah'ın bize her muamelesini ayet olarak okuyup onu Rabbimizden bilmektir, imtihani kabul etmektir. İmtihanı da kazanmak için gerekeni yapmaktır. Yoksa Rabbi bana vermedi demek e, doğru değildir. Bundan dolayı ibadeti asatmak, eksiltmek ya da o manevi o muhabbetin gitmesi doğru değildir. Kendimizi toparlamamız gerekir. Rabbimize dönmemiz gerekir. Tevbe istiğfar etmemiz gerekir. Bundan sonra seni bilemedim ya Rabbi. Seni tanıyamadım ya Rabbi. Hakkını takdir edemedim Ya Rabbi dememiz lazım Evet Efendim İstanbul'dan Kevser Selam hocam canım mürşidin Sizi çok seviyoruz severek dinliyoruz Size bir sorum olacaktı canım mürşidim Ben akşam Rabıtamı sonra tesbihimi çekerken Rabıtamla tesbihim bittiğinde Ölüm Rabıtamı da yaptıktan sonra Sanki birisi geliyormuş gibi hissediyorum O anda korku içime giriyor Canım mürşidim, sizi çok seviyoruz. Eşimin de selamı var. Ben eşim, çocuklarım. O Aleyküm mis selam. kokulu ellerinizden öperiz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Kardeşlerimize de selam olsun. Eğer o zikirden, rabıtadan, tefekkürden sonra bir korku oluşuyorsa, sanki biri geliyormuş gibi, o anda bir şeyler düşürmüş olması gerekir. Sanki o birileri geliyormuş gibi, o anda düşünmüş ki öyle oluyor. Orada herhangi bir sorun, bir sıkıntı yoktur. Böyle bir düşünce, fikir geldiğinde onu hemen gönlüne silmelidir. Bu düşüncenin gelmesine müsaade etmemelidir. Eğer herhangi bir ibadetimizde, zikrimizde, tefekkürümüzde, düşüncemizde, fikrimizde bir sıkıntı oluyorsa, bir korku oluyorsa, bir endişe oluyorsa, Bilelim ki bu %100 şeytandandır. Ama eğer o tefekkürde, zikirde, ibadette muhabbet geliyorsa o anda veya ondan sonra <gülüyor> muhabbet geliyorsa o da Allah'tandır. Böyle bir çizgiyle ikisini ayırmak gerekir. Korku, endişe olduğunda, sıkıntı olduğunda, evet onun şeytandan olduğunu bilip onu hemen silmek gerekir. Oraya dönüp bakmamak gerekir. Eğer muhabbet geliyorsa ona da sarılmak gerekir. Hamd edip şükretmek gerekir. Ötekinde uzun ü çekmek gerekir. İnşallah kardeşimiz bunu sonra öyle yapar. O sıkıntı da olmaz inşallah. O korku, endişe de olmaz inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan Dudu Zarifoğlu, Selam Hocam, Canım Sultanım. Aleykümselam. Cuma günü namazda gözümü yumdum, son, son sünnet idi, selam verildi, birisi, biri semedim, hep orayı izledim, Kabe'nin eski kuruşunu kuruyorlardı, ortalık çöldü, onu gördüm, bir ses beni seviyor musun, evet dedim, hocam geldi, elinde kırmızı gül, yaprak yeşil, devamla selam spiker, kardeşime ve ve selam. Aleykümselam. Evet. Bunun iki yönlü tarafı vardır. Bir tanesi özel, bir tanesi de geneldir. Kendisine ait olan bir tarafı vardır. Evet, kâbe kuruluyorsa, bu durumda evet, kurulan kâbe onun dönül kâbesidir. Gönlü kâbeye dönüyor demektir. Buna beraber eğer bir de kırmızı bir gül, o Resulullah Efendimiz'i temsil ediyor, hem kendisi hem kutsûl Resulullah Efendimiz'i temsil ediyor. Bu durumda Resulullah Efendimiz'in aşkı, muhabbeti demektir. Bir de genel olarak bir mana ifade ediyor. İnşallah evet, kardeşlerimizle beraber onu yeniden inşa ederken eski haline dönüştüreceğiz. Oradaki ibadeti de oradaki anlaşılması gereken hakikati de hep beraber öğreteceğiz inşallah hem tavafi, hem o safa ile merve arasındaki sayi Arafat'taki duruşu birliği, beraberliği, kardeşliği, oradaki kurbanı, oradaki bütün ibadetleri inşallah Resulullah Efendimizin öğrettiği gibi, peygamberlerin yaptığı gibi inşallah yeniden onu böyle diriltir. Bir taklit olmaktan çıkarırız. Her şeyin bir hikmeti, bir manası vardır. Onu öğreteceğiz hep beraber. Yeniden inşa edeceğiz o şekilde inşallah. Bir de evet, Resulullah Efendimiz'in onu temsil eden o gül, yeşil yaprak aynı şekilde ümmetin yeniden dirilişini, Resulullah Efendimiz'in evet, ümmetinde dirilişini, o güzel kokusunun gelişini müjdeler inşallah. Hep beraber inşallah gönülleri inşa eder Kabe'ye döndürür buna beraber Resul Efendimiz'in o güzelliği o manevi kokusu onların üzerinde ümmetin üzerinde tecelli eder inşallah efendim Konya'dan Kamile Üçler Selamünaleyküm Efendim aleyküm selam. birbirinden güzel kardeşlerimizi yetiştirdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsek azdır sizin elinizle bu kadar güzel olmuşlar ve yine de sizin sayenizde onlarla sohbet ettiğimizde içimiz ferahlıyor Allah sizden razı olsun Ellerinizden öpüyorum Allah razı olsun Kardeşlerimizi evet Yetiştirirken Onlara dışarıdan bir şey vermiyoruz Onlar zaten güzel Zaten Allah zatıyla sıfatıyla tecelli etmiş. Kendinden ruh nefet nef etmiş. O perdelenmiş. Bize düşen sadece üzerindeki o perdeyi aralamak. Üzerine düşen sıçrayan o çamuru temizlemek. Evet. Bu çamur cahalet çamurudur. Perdesidir. Bununla beraber farkında olmadan hakiki hakikati örtme küfür perdesidir. Yine farkında olmadan şirk perdesi, difak perdesidir. O temizlenince zaten güzellikleri ortaya çıkıyor. Bununla beraber evet Allah her bir kulü yaratırken özel yaratmış, o özel bir fıtrata sahiptir. Allah onu öyle seviyor. Her birinin güzelliği evet ayrı ayrı farklı farklıdır. Bütün mesele o güzelliği görebilmekte. Nasıl güzel olduğunu anlayıp onu öyle sevmekte mesele o. Sevince ne olur? O sevgisi Allah'a gider. Aslında onu sevmiyor. Ondaki güzelliği seviyor. Ondaki o rahmeti. Allah'ı sevmesini seviyor. İmanını seviyor yani. Müminler mutlaka böyledir, böyle olmalıdır. Buna beraber Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Daha önce Medine'deki durumu anlatıyor. Siz birbirinize düşmanken Allah sizin aranıza ölfeti evet, koydu, yakınlığı koydu, o sevgiyi, o sıcaklığı koydu, o muhabbeti koydu. Bu nimet karşısında, bu nimetten dolayı kardeşler oldunuz. Evet, kardeşler oldunuz. Eğer siz bütün dünyayı verseydiniz, bunu yapamazdınız. Bu durumda bunu Allah veriyor. Müminin gönlüne mümini sevme o nimetini harini Allah veriyor. Nasıl yapıyor onu? Allah bir kulü sevdiğinde başka bir kulu da seviyorsa onlar ikisi ikisi birbirini nasıl seviyor? Allah'ın sevgisiyle. Yani o gönülden gönüle o sevgi, o muhabbet, o iman akıyor. Dolayısıyla birbirini sevmiş olur. İkisini Allah sevmiş olur. Birbirine de Allah sevdirmiş olur. Eğer birbirimizi Allah için sevmiyorsak, Allah bizim gönlümüzü birleştirmiyorsa bu durumda iman etmemişiz demektir. Allah o sevgiyi aramızda tesis etmediyse mümin olamadık demektir. Ama bütün dünyayı verseydiniz siz bunu yapamazdınız dedi. Hiçbir şekilde hiç kimse bunun dışında bir, birbirini bu şekilde sevemez. Mümkün değildir. Bir yerlerde evet çıkarları bir olmuştur, birbirlerini sever gibi olur ama çatışınca çıkarları birbirine düşman olurlar. Birbirini Allah için değil de başka şeyler için sevmişler. Allah'tan başka ne için birbirini severse sevsin, ne için beraber olursa olsun, birbirlerini ne için desteklerse desteklesin, ne için bir araya gelirse gelsinler, sonuçta onlar birbirine düşman olurlar. Çünkü onları bir araya getiren, Allah'tan başka bir araya getiren, evet, ya dünyadır, ya nefsidir, ya şeytandır. Eğer bu birlik, beraberlik, mümin kardeşliğini içermiyorsa sonuç, sonuç, evet, düşmandıktır, sonuç, hösrandır. Hamdolsun ki bizimle beraber olanlar birbirini Allah için seviyor. Hatta gördüğünüz gibi hiç tanışmamış. Sadece telefonda görüşüyor. Evet. Birbirini böylesine seviyor. Bunun bir sebebi olmalı. Bunu, i̇nsanın bunu görmesi gerekir. Bunu anlaması gerekir. Allah sevdiriyor. Bu kullar Allah'ı seviyor. Allah için seviyor. Dolayısıyla Allah için olan bu sevgileri de aynen Allah'a gidiyor. Ne diyoruz? Allah mübarek etsin sevener sevgiye layıktır. Sevilmeye layıktır. Kulun Allah için sevmesi onun Allah'ı sevmesinin sevmesine göredir. Ne kadar şiddetle Allah'ı seviyor, aşıksa Allah için de o kadar sevebilir. O kadar sevme imkanı olur. Allah'a bizi birbirimizi Allah için sevenlerden eylesin inşallah. Amin. Evet efendim İzmir'den Sabriye Atalay Alan selamı üzerinize olsun efendim. Amin. Her konuda bizi aydınlattığınız için size ve diğer TV ekibine çok teşekkür ediyorum. Size iki tane sorum olacaktı. Birincisi, eşim çok fazla kumar oynuyor. Bazen ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuğum olduğu için sıkıntı çıksın da istemiyorum bu konuda nasıl durmam gerekiyor? Evet. Böyle bir durumda yapılması gereken tek bir şey vardır. Sabretmek. Sabretmek, güzel yapmak. Güzel yapmaya devam etmek. Öyle buyurdu ayet kerimede Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere yardım eder. Sabreden Allah'ın yardımını göreceğiz inşallah. Allah'ın beraberliğini göreceğiz inşallah. Allah'ın sevgisini göreceğiz inşallah. Evet yapmamız gereken sabretmektir. Güzel yapmaya devam etmektir. Güzel yapmaktır inşallah. Evet güzel yapan mutlaka Allah ile güzel olur. Mutlaka Allah'tan güzelliği de görür. Bu her durumda böyledir. Her sıkıntı karşısında böyledir. Evet sadece yapılması gereken güzel yapmaktır. Allah'ın Ayet kerimede buyurduğu gibi Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız? İmtihana tabi tutmuş. Bu imtihan, her sıkıntı imtihan, her sorun imtihan, her hastalık imtihan, her musibet, her bela, her dedikodu, her iftira imtihandır. Bu imtihan bazen en yakınlarımızdan gelir, bazen uzaktan gelir. O fark etmiyor. Nereden gelirse gelsin o bir imtihan. Güzel yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? İmtihanidir. Bize düşen güzel yapıp Allah ile güzel olmaktır. Güzel yere layık olmaktır. Evet. Efendim izleyenimizin ikinci sorusu, Rabıta yapıp uyuduktan sonra El-Hadi ve Eşşehid diyerek uyanıyorum. Bunun hikmeti nedir? Evet. El-Hadi ve Eşşehid diye uyanıyorsa, bu durumda bu zikri yapan gönüldür. Gönül eğer bu zikri yapıyorsa tabiri caizse şöyle anlamak gerekir. Yani insan acıktığında ya da gıdaya ihtiyacı olduğunda canı neyi istiyorsa, gönlü neyi istiyorsa, neyi yemek istiyorsa vücudun ona ihtiyacı vardır. Evet, %99 bu böyledir. O anda vücutta bir eksiklik var. Onu tamamlamak için evet, canı onu istiyor. Manevi olarak da aynı şey geçerlidir. Eğer Allah'ın el-hadi bir de şehit ismini zikrediyorsa gönül mutlaka buna ihtiyaç var. Benim buna ihtiyacım var diyor. Hadi evet. hidayet verendir. Ayet-i Kerime'de Allah, hidayet Allah'ın hidayetidir. Kim Allah'ın hidayetiyle hidayeti bulduysa o hidayettedir. Değilse hidayeti bulamaz. Allah'ın hidayeti Kur'an'dır. Allah'ın hidayeti, Resulü'dür. Bu durumda, evet, oraya dikkat etmek gerekir. Acaba benim burada bir eksiğim mi var? Hidayette bir eksiğim mi var? Yani doğru yolda yürürken bir eksiğim mi var? Allah'ın, vahyinin, bilgisinin ışığında mı yürüyorum? Yoksa böyle, başka yerde bir bilgi mi almışım? Bir şey mi oraya katılmış? Deyim, kontrol etmek gerekir. Bir de Allah'ın eşşehir ismini zikrediyorsa şahit olmak. Allah her şeye şahittir. Kur'un da şahit olması gerekir. Evet, yani şahadeti getirmesi gerekir. Evet, nasıl şahit olması gerekir? Bir önce söylediğim gibi her şeyi bir ayet olarak okumak gerekir. Olayları, meseleleri Allah'ın bir ayeti olarak okumak gerekir ki şahit olalım. Allah'ın kudretine şahit olalım, rahmetine şahit olalım, güzelliğine şahit olalım. Kur'un sevdiğine şahit olalım. Kur'uyla beraber olduğunu, Kur'undan yana olduğunu, Kur'u sevdiğine şahit olalım. Her şeyi evet. bir ayet olarak okuyup şahit olmak lazım. Kardeşimizin bakması lazım. Acaba bu şahadette benim bir eksikliğim mi var? Herhangi bir şey olduğunda şu yaptı, bu yaptı mı diyorum yoksa deyip kontrol etmesi gerekir. Her iki ismi de böyle tefekkür edip zikretmesi gerekir o şehadeti, hidayeti e, tamam diyene kadar. Başka bir zaman başka bir zikirle uyanabilir. Başka bir isimle uyanabilir. Hangi isimle uyanıyorsa o kendinde değil, kendi gönül o zikri yapıyor. Onu istiyor yani. Ona ihtiyacı var. Evet. Efendim Malatya'dan Seher Genç. Selamun Aleyküm Muhammed Hüseyin Hocam. Aleyküm Selam. <gülüyor> Dün hastahanede yengemi ziyaret ettim. İki böbreğinde de taş var. Geçen yıl Ramazan ayından beri her ayın 10 günü hastanede yatıyor. Önceleri hep ağlıyordu. Ona sizden bahsettim hep. Allah'ın kulunu hasta etmesiyle rahmet elinin üzerinde olduğunu söyledin. Ona bunun gibi birçok sohbetinizdeki ikramlardan bahsettim. İçi umut dolu. Şimdi şükürle hamle hastalığını karşılamakta. ''Sizden dua istedi yengem. İletmem için size çok selamları var. Duanızı esirgemeyeceğinizden eminim. Bir de ablam selam söyledi maddi, maddi ve manevi sıkıntılarım için. Dua eder mi hocamız?'' dedi. Ayrıca size derviş olmak istediğini söyledi. ''Beni de kabul buyursun efendimiz'' dedi. Elçiye zeval olmazmış. Ben bunları işitince çok sevindim. Umuyorum ki siz de sevineceksiniz.'' Çünkü peygamberimin çırpınışları, çırpınışları var sizde. Bu aşikar fark edilmekte. Cananım ben ablama hep sohbetlerinizden aklımda kalanı anlattım. Anlatmaya da devam edeceğim inşallah. Ablam çok büyük sıkıntılardan geçiyor. Şu aralar sizi ona anlatmam tahammülünü sabrını artırdı inşallah. Cananım efendim geceyi gündüze katıp hizmetinizi ulaştırıyorsunuz bize. Belli ki nice sıkıntılarınız göğsünüzde gizlenmekte. Rabbim Allah ki dostlarını çeşitli, çeşitli sıkıntılarla sınar. Ve şükürünüz Hira'daki güzele çok benzer. Bunun farkındayız efendim. Allah'ım gönlümdeki sıkıntılara şafi ismini şafi ismi tecellisiyle şifa olsun inşallah. Biz sizden imdat isterken Rabbim de size imdat etsin inşallah. Ey peygamber ahlakına gizlenmiş güzel, şikayette bulunmayan gönlü masum, dili şükür dolu canan. Al beni, bas gönlüne, bas beni bağrına, yaramazsam at çöllere mecnun gibi yak, yaramazsam koy pazara bir pul gibi sat beni. Gönlündeki aşktan bana da ikram et sultanım, canım kurban olsun sana, ne olur mahzun durma, şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bu kirlenmiş gönüldeki sevgiyi kabul eder misin? Bilmem. Ama ben seni çok seviyorum. Cananım, Rabbim, yar ve yardımcın olsun Sultanım. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşimize selam olsun. Hastamıza ayrıca selam olsun. Allah hem zahiri olarak şifayı ihsan etsin, ikram etsin hem gönlüne, gönlümüze şifayı ihsan etsin ikram etsin inşallah bizim zaten bütün derdimiz budur en sevindiğimiz şey bir kurun bizimle beraber Allah'a dönmesidir Rabbine şükretmesidir Rabbine hamd etmesidir bütün evet, sorunlar sıkıntılar karşısında sabretmesidir. Zaten öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İmanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. İblis kovulurken huzurdan öyle söylemişti. Sırat-ı üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelip onları şaşırtacağım. Kendime bağlayacağım. Çoğu şükreden kullar olmayacak. Eğer biri bilerek veya bilmeyerek İblis onu şaşırtıp peşinden sürüklüyorsa, şükredemez olur. Neden? Anlamamış. Eğer şükretmesi gerektiğini anlarsa, şükürsüzlüğün şeytana tabi olmak olduğunu anlarsa, şeytanın onu yoldan çıkardığı, çıkardığını çıkarmak olduğunu anlarsa bu durumda iş şükürsüzlük yapar mı mümin? Yapmaz. Ama anlamamış. Ama anlamalıdır. Bizim anlatmamız gerekir. Şeytanın kurduğu tuzağı bozmamız gerekir. <gülüyor> Eğer biri bilmeden şeytanın peşinden gidip şükürsüzlük yapıyorsa bununla beraber sabırsızlık gösteriyorsa asıl bunun iman olduğunu şükrün ve sabrın iman olduğunu anlatmamız gerekir ki mümin bunu anlasın. Bilmeden şeytanın peşinden gitmesin. Hamdolsun kardeşimiz onu anlatmış, güzel anlatmış. Bu durumda hem kulun gönlü cennete dönüyor Allah ile, o sabriyle, şükür ile hem Rabbini sevindirmiş olur. Kul her halükarda evet, Rabbinin yakınlığını, sevgisini kazanmıştır. O şükür, o ile evet, Rabbinin beraberliğini kazanmıştır. Bundan daha büyük bir nimet olamaz eğer Allah bir kulunun eliyle hidayeti veriyorsa muhabbeti kazandırıyorsa şükrü sabri kazandırıyorsa o peygamberi bir nimeti kazanmıştır peygamberi bir vazife yapmıştır bütün kardeşlerimiz bu vasfa sahiptir bu imkana sahiptir bunu yaparken kendi üzerinde bunu görüyor Başkalarına söylemiş bu önemli değil eğer biriyle beraber olduğunda, eğer o beraber olduğu kendisiyle şükrü kazanıyor, sabrı kazanıyor, muhabbeti kazanıyor, Rabbine dönüyor, o imanın tadını tadıp o muhabbeti üzerinde gösterebiliyorsa, bu peygamberi bir nimet. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam. Bir insan, bir mümin, bütün dünya onun olsa, onu sadaka olarak verse, onun bir kazancı vardır. Bütün dünyayı sadaka olarak vermiş. Allah yolunda. Başka biri de, eğer birinin hidayetine vesile olursa, iman etmesine vesile olursa, Allah'a dönmesine vesile olursa, o dünyayı veren, onun kazandığını kazanamaz. Bunun bir sebebi var. Çünkü o hidayete vesile olan, Allah'ın Allah'a dönmesine vesile olan peygamberi bir nimet kazanmıştır. Allah bu nimeti peygamberlerine nasip etmiştir. Dolayısıyla buna vesile olan da peygamberin nimeti alır. Ama dünyayı herkes verebilir. O peygamberin nimet değil. Peygamberin nimet hidayete, imana vesile olmaktır. Aşka, muhabbete, sabra, şükre vesile olmaktır. Hamdolsun Allah bu nimeti ikram etmiştir. İkram ediyor. Buna vesile olanın da şükretmesi gerekir. Bu nimeti kazananın da mutlaka şükretmesi, hamd etmesi gerekir. Biz de şükrediyor ve buna hamd ediyoruz. Tek derdimiz budur. Derdimiz, uğraşabildiğimiz her yere, dünyanın öbür ucuna, dünyanın her yerine ulaşıp bu aşkı muhabbeti taşımaktır, hidayeti taşımaktır, imani taşımaktır, kulluğu, şahadeti taşımaktır. Kullar kazansın. Bunun karşılığında bizim de bir isteğimiz var elbette ki. Bir duamız vardır. Tek bir duamız var Rabbimizin, kurum sen güzel yaptın demesidir. Yaptığını beğendim demesidir. İşini yaptın, vazifeni yaptın, kularımı bana taşıdın demesidir. Bana döndürdün demesidir. Bununla beraber Resulullah Efendimiz'le buluştuğumuzda kıyamet yerinde Aynı şekilde onun benim yaptığım gibi yaptın, yapmaya çalıştın demesidir. Elinden geleni yaptın demesidir. Bana tabi oldun. Buna beraber bana tabi olmaya davet ettin demesidir. Yoksa eğer birilerinin derdi başka şeylerse ne öyle şeyleri bizde vardır ne de verebiliriz. Tek birbirimize ikram edeceğimiz şey, edebileceğimiz şey, aşktır, muhabbettir. Evet. O kardeşliktir, o yakınlıktır, hamdır, şükürdür, tesbihtir, tekbirdir. Buna beraber söylüyoruz. Herkes bulunduğu yerde, Allah'a kul olmaya çalışmalı, abd olmaya çalışmalı, sevmeye çalışmalı, bir de Allah'ı sevmeye kulluğa, amduluğa davet etmelidir. Hep beraber kazanalım. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Nerede olursanız olun Allah hepinizi bir araya getirecek. Gönülleri bir olanlar mutlaka kıyamet yeri kıyamet yerinde bir arada olacak ve Allah onları bir araya getirir. Evet, bunun için hep beraber bu çabayı, bu gayreti sarf etmemiz lazım. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a yardım etmemiz lazım. Onun getirdiği vahyi yerde bırakmamamız lazım. Emaneti emanet olarak alıp onu taşımamız gerekir. Sahabenin taşıdığı gibi. Onun ümmetine yardım etmemiz lazım. Hidayet olmamız lazım. Hayır, aşk, muhabbet olmamız lazım. Bunu yapınca kazanıyoruz. Yapan önce kendisi kazanır. Herkesin derdi önce kazanmak olmalıdır. Rabbinin rızasını, sevgisini kazanmak olmalıydı. O da böyle kazanılıyor. O zaman kazanmak için Allah'ın emrettiği gibi hepiniz Allah'a firar edin. Böyle firar edeceğiz. Genişliği yerle, gök kadar olan cennete koşun. Böyle koşacağız. Hayırda yarışın dedi. Böyle yarışacağız. Allah cennetin nimetlerini anlatıyor. Yarışanlar bunun için yarışsın dedi onun için yarışacağız. Evet. Efendim Sivas'tan Esra Mert. selamünaleyküm. Aleyküm. selam. Yeni bir işe girdim. Üç gün oldu. Çok zorlanıyorum. Maddi durumdan dolayı çalışmak zorundayım. Lütfen Muhammed Hüseyin Efendimiz'e iletir misiniz? Dua istiyorum. Hocamızı çok seviyorum. Ve bana yardımını bekliyorum. Lütfen benim için Rabbimize dua etsin. Çok muhtacım. Demiş efendim. Allah sıkıntıdaki bütün kardeşlerimize yardım etsin. Esra kardeşimize de yardım etsin inşallah. Biraz sabretsin inşallah. Biraz dirensin. Allah yardım eder. Bununla beraber yardımı Rabbimizden istiyoruz. O mutlaka bir kapıyı açar. Mutlaka onun yardımını bir kul olarak görürüz. Her ne olursa olsun gözümüzü, gönlümüzü Rabbimizin rızasından, yakınlığından, dostluğundan ayırmıyoruz. Ama böyle bir vesileye sarıldığımızda da orada da biraz İnşallah sabretmeye çalışacağız. Allah bir kapı açar inşallah. Evet. Efendim, bir mesajla ara verebilir mi efendim? Tamam. Efendim Karacadağ'dan Bozan ağcılar selamünaleyküm. Efendimizin Aleyküm ellerinden öpüyoruz. Diğer TV ekibine selam olsun. Dost bildiğim düşman imiş, nefis imiş, zalim imiş, güzeli örten diken imiş, yaraya derman deyip zehir süren imiş, zevk imiş, sefa imiş, haktan görmeyen kör imiş, meğerse derman bir Muhammed Hüseyin imiş, bilmez idik yaradan seven imiş, bunda maksat sevmek imiş, ölmek imiş, bulmak imiş, bunu örten nefis imiş, zalim imiş, Meğerse derman Pir Muhammed Hüseyin'imiz, imiş. Zalime boyun büktüren, ilahlık taslayana diz çöktüren aşkınıza, muhabbetinize selam olsun. Allah razı olsun. Kardeşimizin de aşkına, muhabbetine selam olsun. Nefsi anlamasına selam olsun. Nefsi tanımasına selam olsun. Bütün mesele... Zaten nefsi bilmektir, tanımaktır, onu anlamaktır. Hilesini, onun bizi cehenneme sürükleyişini anlamaktır. Düşmanı anlayınca, tanıyınca savaşmak kolay olur inşallah. Nasıl karşı koyacağımızı da öğreniriz inşallah. Allah öğretir. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Kıyamet günü ancak... Nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer. Bu nefis temizlenmeden kurtuluş olmaz demektir. İnşallah hep beraber bu çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz. Aşkla, muhabbetle o mücadeleyi yapacağız. Nefsi tezkiye edip, temizleyip Allah'ın huzuruna layık hale, huzura layık hale getireceğiz inşallah. Kardeşimize selam olsun. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.